Allahü Rahim. Alhamdulillahü Rabbi Lalemin. ala Muhammedin. Ve ala alihi, ve ve Aziz kardeşlerim, ben de hepinizi Allah'ın İslam ismiyle bir dua olan o güzel kelamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Rabbim Selam ismiyle bizlere muamelede bulunsun Aramızda selamı yaysın Selamda selam olan cennetin kapılarını bizlere açsın İnşallah bizleri burada topladığı gibi Cennette de toplasın Orada Ben de sizin aranızda olayım bu dualara gönülden amin deyin, konuşan günahkar kardeşiniz değil, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olsun, onun elinden su içmeyi bizlere Mevla nasip eylesin. Bu bir aşk sevgili Samsunlu kardeşlerim, sahabenin sevdası insanın yüreğine gerçekten büyük bir aşk Tohumu ekiyor. Ben o tohumu yüreğinde hissedenlerden değilim. Sadece sizler gibi sevmeye gayret edenlerdenim. Allah onların sevgisini de üzerimize daim eylesin. 15 senedir yoğun bir biçimde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın O'nun mübarek ellerinde yetişen o kutlu neslin İman mücadelesini anlamaya çalışıyorum İçlerimizde hocalarımız da var Onlar biliyorum benden Daha fazla gayret gösteriyorlar Ben O mücadeleyi O ilmi tedrisatı verirken Özellikle Bizim topraklarımıza Yani Anadolu dediğimiz şu coğrafyaya imanın tohumlarını bir şekilde eken Bazıları da burada metfun olup inşallah haşir günü yani kıyametin o son günü bize rehber olacak olan o isimleri şöyle okudukça bir yerlere yazıyordum. Bir de baktım ki Anadolu dediğimiz o coğrafya yani bizim yaşadığımız şu topraklar. Hazreti Ömer'in zamanıyla birlikte İslam mesajlarıyla tanışmaya başlamış Ve o günden itibaren de bizim Hiç imanla İslam'la Elhamdülillah Yüz binlerce kez Elhamdülillah Bağımız kopmamış Daha Hazreti Ömer zamanı Miladi 638 Dört koldan İslam orduları Anadolu'da Diyarbakır'a geliyorlar Diyarussahabe yapmak için Halid İbni Velid İyad İbni Ghanem Muaz İbni Cebel Sait İbni Zeyd Dört koldan Diyarbakır Diyarussahabe oluyor Urfa Onların eliyle fethediliyor Erzurum Habib İbni Mesleme'nin Eliyle fethediliyor ve daha hangi bir taraf anarsanız anın, Anadolu'nun neresini hatırlarsanız hatırlayın, böyle bir tablo göreceksiniz. Öyleyse dedik ki biz bir grup dost, bir grup kardeş İstanbul'da, madem böyle biz imanı onların elinden almışız, madem öyle biz, Onların bu topraklara ektikleri iman tohumuyla bugün ezan diye minarelerimizden aleme süzülen o büyük cümleyle tanışmışız. Bir vefa olsun onlara. Şu topraklara iman tohumu ekenlerle tanışalım. Kimi gelmiş ta İstanbul'a Ebu Eyyub El Ensari gibi kendi de orada meskun. Ben ona metfun diyemiyorum. O orada halen meskun. Halen ikamet ediyor. Halen hizmet ediyor. Kimi ta bir hanım olarak Ümmü Haram validemiz Kıbrıs'a varmış. Kıbrıs'ın manevi fatihi olmuş. Kimi ta çoruma kadar gelmiş. Kimi buraya bedenini bırakmamış ama buraya bir şekilde terini, imanın tohumunu sarçmış. Öyleyse biz onlarla tanışalım. Rehber olarak onları bilelim. Onun bunun bize anlattığını değil, İslam'ın, Kur'an'ın ilk muhatapları olan, aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ellerinde yetişen o nesil ile tanışalım. Onun için... Türkiye'nin 81 vilayeti ve buna Kıbrıs'ı da dahil ederek 82 vilayetinde 82 sahabi anlayalım dedik. Proje Adana'dan başladı. Eğer sahabeden bahsedecekseniz, sahabeyi konuşacaksanız en üste yazacağınız isim Hazreti Ebu Bekir olmalıydı ve öyle oldu. Orada Hazreti Ebu Bekir'i e anlattık. Ve bugün ben sizlerle beraberim, Samsunlu kardeşlerimle beraberim. Ben bir de sizin hemşerinizim biliyor musunuz? Tekeköylüler beni fahri hemşeri olarak ilan ettiler. Tekeköy'de Samsun'un bir ilçesi. Hemşerilerimle beraberim elhamdülillah. Ve burada Esma Binti Ebu Bekir radıyallahu anha diyeceğiz beraberce. Neden Samsun'da Hazreti Esma'yı anlamaya çalışacağız? Merak etmiş olabilirsiniz. Onun sebebini de söyleyeyim. Ben ilişkili olanları tek tek tespit ettikten sonra Türkiye'deki bütün illerle Esma binti Ebubekir Bekir içinde şöyle bir şey vardı kafamda. Öyle bir yerde anlatılmalı ki onun şahsiyetinin anahtarları olan Mücadele ve vakar bunların ne demek olduğuna geleceğiz şimdi bu buradan yayılmalı aleme çünkü bugünün dünyasında Müslümanlar olarak bu iki kavramı hayatlarımızda tam anlamıyla diriltemedik. Öyle bir yerde anlatalım ki buradan yayılsın bu kavramın etkisi. Buradan yayılsın bu kavramın mesajları. Baktım Samsun tam ortada duruyor. Buraya yakışır dedim Esma validemiz ve onu orada anlatacağıma o gün söz verdim. Şimdi de onu anlatmak için huzurlarınızdayım. Rabbim beni gölge etmesin. Esma validemize ve onun gibi... İman adına gayret gösteren tüm sahabi efendilerimize ayna olup yansıtmayı bana nasip eylesin. İnşallah onu anlamak hepimizin bu geceki nasibi olsun. Aziz kardeşlerim, Esma Validemizin Mücadele ve Vakar diye iki şahsiyetinin temel anahtarı var. Onun bir hanım olduğunu da bir daha hatırlarsak, bir hanımın üzerinden mücadele ve vakarı öğrenmenin ayrıca bir değeri olduğunu da hatırlamış oluruz. Onun hayat defterine şöyle bir bakın. Bir çok sahabi efendimizde olmayan bir durumla karşılaşırsınız. Akrabalık ilişkileri olarak, soyu nesebi olarak, nereye başını çevirse başınızı çevirseniz bir sahabi görürsünüz. Babası Hazreti Ebubekir Bekir sahabilerin sertacıdır. Annesi Guteyle binti Abdul Uzza biraz geç Müslüman olmuştur. Ama Müslüman olup sahabi olma şerefini elde etmiştir. Kocası Zübeyir bin Avvam'dır. Tanımayan var mı içinizde bilmiyorum. Aşere-i Mübeşşeredendir, aleyhissalatü vesselam efendimizin havarim dediği yiğitler yiğidi bir insandır, o da sahabidir. Çocukları, 8 tane çocuğu var, böyle bir anadan bahsedeceğiz bakın bugün. 2-3 çocuğu olup da çocuklarını bahane ederek kulluğa ait şeyleri yapmayanlar, Sadece sözüm hanımlara da değil, erkeklere de aynı şeyi söylüyorum. Çocukları bahane edenlere Esma validemiz çok şey söyleyecek. Beş tane erkek, üç tane kız, sekiz çocuk annesi olarak ve o çocuklardan da en az üç tanesi sahabi olarak bize söz söyleyecek. Onun kayınbabası, yani Zübeyir bin Avvam'ın babası Avvam İbni Hüveylid İslam'dan önce vefat etmiştir. Ama kayınvalidesi Safiye binti Abdülmuttalip sahabidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin halasıdır. Dedesi Ebu Kuhafe Hazreti Ebu Bekir'in babası sahabidir. Ninesi Selma Ummul Hayr. Hazreti Ebubekir'in Bekir'in annesi sahabidir. Nereye başınızı çevirseniz saadet ikliminden bir meltemi hissedeceksiniz. Nereye başınızı çevirseniz sahabilere ait bir şey göreceksiniz. Ve bugün biz onun hayat defterinin başındayız. Neler öğretecek bize Hazreti Esma? Bir Allah yolunda mücadele etmenin önemini öğretecek bize. 2 bu mücadeleyi yaparken kadınım, anneyim, şuyum buyum, bizim dünyamızın bahanelerinin aslında bahaneden müteşekkil olduğunu öğretecek bize. Üç vakarın bir müminin bir elbise gibi giyinmesi gerektiğini ve asla onu hayatının hangi devresinde olursa olsun çıkarmaması gerektiğini öğretecek bize 4 Esma demek bu iki kavramla mücadele ve vakarla Risaletin davasına hizmet etmek demektir Bugünün dünyasındaki esmalara biz bu akşam kadın erkek hepimiz esma olmaya adayız burada. Bugünün dünyasının esmalarına esma olmak yani sahabi olmak yani peygamber görmeden asrı saadet ikliminin gereğini yerine getirmenin yollarını öğretecek. Beş bir kuşak. Allah için feda edilirse karşılığı nedir onu öğretecek Ve daha neler neler Hadi gelin bir anlamaya çalışalım Miladi 595 nübüvetin gelişine 15 sene var Hazreti Ebu Bekir'in yaşı o günler 22 İlk hanımıdır Guteyle binti Abdüluzza. Onunla evlenir ve Allah o evlilikten Esma Validemizi nasip eder. 595'te doğduğu için İslam Hira Mağarasından Mekke sokaklarına yayıldığında yaşı sadece 15. Baba Ebu Bekir tüccardır biliyorsunuz. Zengindir. Öyle bir zenginliğin verdiği rahatla çocuklarına da çok rahat bir biçimde o hali yaşatmıştır. İslamdan önceki devresi çocukluk devresi olduğu için bilmiyoruz. İslam Mekke sokaklarında duyulmaya başladığında ilk iman eden erkek olarak Hazreti Ebubekir Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin arkasında yerini alınca eve de o imanın mesajlarını taşır. Hazreti Ebu Bekir'in babası iman etmez, yıllar sonra iman edecek. Annesi iman etmez, günler sonra iman edecek. Evde sadece o imana yankıyı 15 yaşındaki esmadan bulur. Ayşe anamız o günler 5 yaşındadır. Çok önemli bir şey söyledim. Ayşe anamızın yaşıyla alakalı ne onu bana sorun, ne onu şimdi zihninizde kurcalayın ama bunu bir araştırın. İslam o eve girdiği zaman Ayşe anamız beş yaşındaydı. Bunu da Esma validemizin bir sözünden çıkarıyoruz. İlk iman edenlerden biri oluyor Hazreti Esma. Hatta bazı kaynaklarımız, İsim olarak liste verdikleri zaman onu 15. 16. 17. en fazla 18. Müslüman olarak gösterirler. İlerisi değil. Sayı 20 olmadan esma validemiz o imanın şerbetini babasının elinden içmiştir. Mekke'nin 13 yıllık zorlu sürecinde. Biz onun adını birkaç olay dışında duymuyoruz. Bunun da elbette ki bazı sebepleri var. Haklı bazı gerekçeler de var. Çünkü Mekke dönemi, Medine dönemi kadar rivayet itibariyle fazla değildir kaynaklarımızda. Babasının kızı olduğu için babasının yaptığı işleri çok olduğundan dolayı o evin yaptıkları biraz arkada kalmıştır. Hanım olduğundan dolayı Fazlaca Mekke'nin o zorlu yollarında, zorlu yıllarında adı anılmamış olabilir. Bu sebeplerden dolayı Hazreti Esma'yı çok fazla göremiyoruz Mekke döneminde. Ancak onu yaşı 26 ya da 27 olduğu zaman kurduğu evlilikten görüyoruz. Bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim dostlar. 26 ya da 27 yaşına kadar evlenmemiş. Mekke için garip bir durum değil mi? Biz biliyoruz ki Mekke'de o günün dünyasında daha sonra Medine'de de kız çocukları da erkek çocukları da erken yaşta evlenirler. 20'ye varmaz mesela kızların yaşı çok istisnadır. Ancak siyerin sayfaları içinde... Gözümüzden kaçırdığımız bir bilgiyi sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Biz bugün Mekke dönemini ve o dönemin zorlu yıllarını anlatırken Müslümanların gördüğü fiili işkenceleri okuruz. O işkencelerden bir tanesi de şuydu. İslam'ı kabul eden evlerden kız alınmaz... Müslümanlara kız da verilmezdi. Zaten Müslümanlar kızlarını da onlara vermezdi. İslam gelmeden önce akrabalık bağlarının nasıl olduğunu biliyorsunuz Mekke'de. O gün Mekke dediğiniz toplum on bin nüfuslu bir kasaba, bir şehir 16 tane büyük kabile var. Bu kabilelerden birbirlerine sosyal anlamda denk olanlar. Birbirlerine kız verirler. Ebu Sufyan vermiştir mesela birilerine. Utbe İbni Rebi'a vermiştir. Ebu Cehil vermiştir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın amcası Ebu Leheb, iki oğlu Utbe ile Uteybe'yi, Efendimizin iki kızı Rukiye ve Ümmü Gülsüm'le nişanlamıştı. Ne oldu peki? İslam geldi, ayırdı birbirinden. İman ayırır çünkü. İman inkarı aynı zeminde tutmaz. Tevhid ile şirk aynı zeminde buluşmaz. Hak ile batıl aynı zeminde buluşmaz. Buluşmadığı için de ayırdı. Ayırınca onlar da ayrıldılar. Bakın Ayşe anamız... Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'dan yıllar önce Mekke'nin sayılı adamlarından biri olan Mutim İbni Adi'nin oğlu Cübeyr İbni Mutim'le beşik kertmesiydi. Sözleriz ya biz ta küçükken babaları tüccar olarak arkadaş oldukları için birbirlerine söz vermişlerdi. İslam Mekke sokaklarında duyulunca Mutim İbni Adi, Muhammed'e inanan bir adamın kızını ben evime gelin olarak almam deyip Ayşe validemizle o sözü geri attı. Böyleydi. Böyle olduğu için de Esma validemiz 26-27 yaşına kadar evlenmemişti. Çünkü öyle bir işkence yapıyordu Mekkeliler. Sakın Ebu Bekir'in kızını almayın. O ona inanmıştır. O Muhammed'e getirilen dine tabi olmuştur. O zaten birçoğunu ona taşımış. Onun vesilesiyle iman etmişlerdir deyip Hazreti Ebu Bekir'in evine de böyle bir ambargo uygulamışlardı. 26-27 yaşına gelince Esma Validemiz Zübeyir bin Avvam Efendimizin halasının oğludur. Zübeyir bin Avvam'ın babası Hazreti Hatice'nin kardeşi olduğu için Hazreti Hatice de Zübeyir bin Avvam'ın halasıdır. Bilmem anlayabildiniz mi? Efendimizin halasının oğlu Zübeyir bin Avvam Hatice validemiz de onun halası. O yakınlıktan dolayı o eve çok farklı bir durumu vardır. Gidip gelip Gidiş geliş noktasında Zübeyir bin Avvam çok rahat gidip gelir peygamberin evine bu yakınlıktan dolayı. O günler Habeşistan'da iman adına o da hicret etmiş, sonra geri dönüp gelmiş. Geri dönüp gelince Zübeyir bin Avvam'ın da yaşı otuz olmuş, evlenme kararı verdiği zaman da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın teşviki, Hazreti Ebubekir'in de o kapıyı açmasıyla Esma validemizle Zübeyir bin Avvam evlenirler O ev artık iman evlerinden bir ev olacak Sekinet evi olacak İlim evi olacak alimler yetişecek Abdullah İbni Zübeyir Musab İbni Zübeyir Münzir İbni Zübeyir Fatma bin Münzir o evden yetişen alim ve alimeler, davet evi olacak, niceleri o evden imanın şerbetini içecek. Mücadele evi olacak, vakar evi olacak, infak evi olacak. Aslında söylediğim kavramlar bir Müslüman evinde olması gereken temel kavramlardı. Akıllarında tutanlar tutmuştur. İnfak evi olacak dedim. Öyle bir infak anlayışı vardı ki Hazreti Esma'nın oğlu Abdullah İbni Zübeyir bize rivayet ediyor. Bir gün infak edecek diyor. İnfak ederken ne kadarını infak ettim diye saymaya çalışıyor o malları. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz giriyor içeriye. Söz nedir biliyor musunuz Efendimizin? Sayarak verme Esma sayarak verirsen Allah da sana sayarak verir oğlu diyor ki vallahi o günden sonra saymadı eline ne geldiyse verdi onun teyzem Ayşe ile arasındaki fark şuydu Ayşe anamız biriktirir belli bir düzeye gelince infak ederdi ama annem Esma Efendimizden o sözü duymuştu ya Biriktirmeden verirdi infak evi böyle bir ev ama vakar deyince bilmiyorum aklınıza neler geliyor da aklınıza gelmeyen bir şeyi söyleyeyim ben size bu kadar özelliği olmasına rağmen o kavramları bir daha hatırlayın sekinet evi dedim ilim evi dedim davet evi dedim mücadele evi dedim Şehadet evi de demem lazım. Bu kadar özelliğe rağmen aradan 28 yıl 29 yıl geçtikten sonra Zübeyir bin Avvan'la Esma validemiz boşanıyorlar biliyor musunuz? 8 tane çocuk olmasına rağmen böyle bir durumda boşanmak zorunda kalıyorlar. Niçin söylüyorum biliyor musunuz bunu? Biz meleklerden bahsetmiyoruz. Aslında beşer olmalarından dolayı bizim gibi olan, bizim gibi olmalarına rağmen bize rehber ve önder olan bir nesilden bahsettiğimizi unutmamak için bunları söylüyorum. Niye boşanıyorlar biliyor musunuz? Zübeyir bin Avvam, Allah kendisinden ebeden razı olsun bir özelliği var biraz yapı itibariyle kıskanç biridir. Kıskanç biri olduğu için de eşinin pek fazla dışarıya çıkmasını istemez. Böyle olduğu için de eşini biraz sıkıntıya sokar. Kaç kez Esma validemiz Zübeyir bin Avvam'ın bu özelliğini babası Ebu Bekir'e şikayet eder. Ama kız babaları, kız anneleri buradan Hazreti Ebubekir'in tavrından mesajı alacaklar, almalılar. Ne zaman şikayet etse Esma validemiz kocasını, kızım sen haklısın demez. Haklı olduğunu bile bile. Kızını desteklemez. Evliliğin devam etmesi için sabret kızım, cennet senindirdir. Madem kocanın böyle bir özelliği var, sabret. Cennet senindir der. Sabreder ama bir yere kadar. Bir noktadan sonra artık sabır tükenince evliliğini sonlandırmak zorunda kalır. Ancak Esma validemizin vakarı asıl buradan sonra ortaya çıkar. O hicretin 28. yılı Zübeyir bin Avvam'dan boşanır. Zübeyir bin Avvam Cemel vakasından dönerken Şehit olur yolun bir yerinde. Tarihler Hicret'in 36. yılını gösteriyor. Hicret'in 36. yılı. Ne zaman vefat ediyor Esma Validemiz? Ta Hicret'in 73. yılında. 43 yıl dul olarak yaşar Esma anamız. 43 yıl. 43 yıl dul olarak yaşamasına rağmen halen Azığı vakardır, vakardır, vakardır. Niye vakarı ondan öğreniyoruz bilmem anlatabildim mi? Vakar sadece yolda gezerken ağırbaşlı olmak değil ki. Vakar sadece ciddi gözükmek için rol oynamak değil ki. Bunlara vakar da denmiyor zaten. Biz öyle anlıyoruz vakarı. Asıl vakar ne biliyor musunuz? Sevinçte de, acıda da, hüzünde de ciddiyetini yitirmemektir. Ve Esma anamız böyle biridir. Onda vakar böyle olmuştur. Dönelim Mekke'ye, onu biz hicret gecesi görüyoruz. Evlenir Zübeyir bin Avvam'la, bir, bir, bir ya da bir buçuk sene geçer. Aradan artık 13 yıl geçmiştir Mekke'den. Yesrib Medine olma yoluna girmiştir. İmana yatak olacaktır. Peygamber şehri olup tarihe geçecektir Medine. Bütün herkes hicret etmiştir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ve ailesi, Hazreti Ebubekir ve ailesi, Ali annesi ve kardeşleri kalmıştır sadece. Bir de bir miktar hicrete güç yetiremeyen zayıf Müslümanlar Hazreti Ebubekir'in aklında hep şu büyük ihtimalle efendimiz Aleyhisselatü vesselam hicret yolunu ehlinden biriyle yani Ali ile yürüyecek. Efendimiz bunu düşünmüyor ama Hazreti Ebubekir'in aklında bu var. Aleyhisselatü vesselam efendimize her zaman Hazreti Ebubekir ya Resulallah iki deve aldım. izin var mı hicrete dediği zaman Sabret ey Ebu Bekir. Allah sana çok güzel bir yolculuk nasip edecek demiştir. Ayşe validemiz anlatıyor. Öğle vaktiydi. Kapımız çaldı. Baktık Efendimiz. Öğle vaktinde hiç gelmezdi. Efendimiz bizim evimize. O vakit Mekke'nin öğle uykusuna yattığı vakittir. Kayyule uykusu denir ya. O uykuya yatıldığı vakittir. O vakitte geldiğini görünce anladık ki büyük bir iş var. İçeriye girdi. Şöyle bize bir baktı. Babama dedi ki Eba Bekir kızlarını dışarıya çıkar. Babam dedi ki Ya Resulallah onlar her şeyi anlayabilecek durumdalar. Efendimiz istemiyor şahit olmalarını. Şahit olup da başlarına bir iş gelmemesi için odadan çıkmalarını istiyor. Hazreti Ebubekir bırakmıyor. Efendimiz o halde o sözü duyunca hicret için izin verildi diyor. Hazreti Ebubekir ağlamaya başlıyor. Ayşe anamız diyor ki vallahi ben bir erkeğin bir olay karşısında öyle ağladığını o güne kadar görmemiştim. O günden sonra da görmeyeceğim tek bir cümle Hazreti Ebubekir'in Bekir'in dilinde es sohbe ya Rasulallah yol arkadaşlığımı ya Rasulallah Efendimiz evet diyor sevincinden ağlıyor Hazreti Ebubekir Bekir bile bile başına ne geleceğini bile bile Hazreti Ebubekir'in Bekir'in gözünden dökülen yaş orada sevincinden dolayıdır Hicrete izin verildiğini ve efendimizin hicret yolunu onunla yani Hazreti Ebubekirle beraber yürüyeceğini söylüyor. Dikkat edin. Çok önemli bir cümle söyleyeceğim size. Allah'ın peygamberinden bahsediyoruz. Elinden alemin yüzlerce mucize görmüş, alemlere rahmet olarak gönderilmiş kutlu bir elçiden bahsediyoruz. Ama bana deseniz ki Hicret nedir? Hicret yolunu Aleyhisselatu vesselam Efendimiz nasıl yürümüştür? Size tek bir cümle söylerim: Esbaba tevesül, Allah'a tevekkül. Hicret bu. Esbaba tevesül, Allah'a tevekkül. Sebeplere sarıl, bir beşer olarak elinden gelenleri ortaya koy. Elinden gelmeyenler için de ellerini aç. Zaten dua budur değil mi? Niçin ellerimizi açarız Rabbimize? Niçin avuçlarımıza bakarız anladınız mı? Aslında her dua için elimizi kaldırdığımızda şunu diyoruz Rabbimize biliyor musunuz? Ya Rabbi sen de şahitsin bu ellerde şahit ben beşer olarak yapacağımı yaptım. Ellerim de şahit, şimdi ellerimin yapamayacağını senden istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicret yolunu böyle yürüdü dostlar. O evde bir strateji yaptı ki büyük bir hadiseydi bu, bunun üzerine başladı hicret yolculuğu. Ne dedi Efendimiz? Hazreti Ebu Bekir'in 10 yaşında bir oğlu var adı Abdullah o Esma validemizle baba anne bir kardeş Ama Esma validemizin başka kardeşleri de var Babaları bir anneleri başka Babaları Hazreti Ebu Bekir Anneleri Ümmü Ruman Hazreti Ayşe ve Abdurrahman öyledir Baba anne ayrıdır babaları bir anneleri ayrıdır onların Baba anne bir kardeşi olan Abdullah o günler 10 yaşında Efendimiz tek tek herkese görev veriyor. Abdullah diyor, sen 10 yaşında bir çocuksun. Mekke sokaklarında dolaşacaksın. Mekkeliler bizim için neler düşünüyor? O haberleri toplayıp gelip ablan Esma'yı anlatacaksın. Esma sen bize Sevir mağarasına 3 gün 3 gece kalacağız orada. Sevir Mağarası Medine'nin tam aksi istikametindedir. Mekke müşrikleri biliyor onların Medine'ye gideceğini ama strateji, plan bunu gerektiriyor. Tam aksi istikametinde, Cidde'ye doğru Sevir Mağarası'ndayız. Biz üç gün, üç gece oraya azık taşıyacaksın. Azığı getirirken oraya Abdullah'ın sana verdiği bilgileri de getireceksin. Amir İbni Füheyre Hazreti Ebu Bekir'in kölesidir onun davarlarını otlatır sen de davarları otlatacaksın buralarda bizim geçtiğimiz yerlerde ayak izlerimizi kaybedeceksin Esma yürüyecek oralarda Esma'nın da ayak izlerini kaybedeceksin üçüncü günün sonunda bir müşrik olan ve Müslüman olup olmadığı konusunda net bir bilgimizin olmadığı Ama Müslüman olmadığına dair Kanaatlerin daha fazla olduğu Yol rehberi olan Abdullah İbni Uraykıt Üçüncü günün sonunda Arafat yönüne Belirlenen develeri getirip O kutlu kafileyi Yesrib'e götürecek Görüyor musunuz stratejiyi? Böyle yürünüyor hicret yolu. Böyle başarıya ulaşıyor Müslümanlar. Böyle Medine devlet oluyor. Yesrib böyle Medineleşiyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu planı yaptıktan sonra önce kendi evine varıyor. Hazret Ali'yi yatağına yatırıyor. Sonra da Sevir Dağı'na doğru çıkıyor. O Sevir Dağı'na çıkıp Sabaha kadar sabahın ilk ışıklarına kadar 16 tane Mekke'nin en iyi kılıç kullananı Ellerinde kılıç peygamberin evinin önünde Onun dışarıya çıkmasını beklerlerken Biri geliyor neyi bekliyorsunuz diyor burada Biz Muhammed'i bekliyoruz diyorlar O çoktan gitti diyorlar Aceleyle içeriye giriyorlar bir de bakıyorlar ki Yatakta yatan Ali O hiddetle Ebu Cehil Direk Ebu Bekir'in evine geliyor. Bilse bilse onlar bilir. Kapıyı açan Esma Validemiz'dir. Yaşı o günler 29-30'a merdiven dayamıştır. 7 aylık hamiledir. Nereden biliyoruz 7 aylık hamile olduğunu? 2 ay sonra muhacirlerin ilk çocuğunu Medine'de doğuracaktır da onun için. Ebu Cehil şiddetle yürüyor üstüne. Baban nerede diyor Hz. Esma bir şey demiyor bir tokat patlatıyor Esma validemize kulağından küpesi düşüyor bir tarafa Esma validemiz bir tarafa mücadele ve bakar bir kadından bahsediyoruz ayağa kalkıyor siz diyor Mekke'nin en iyi savaşçıları onun evinin önünde nöbet tutarken onu kaçırdınız Şimdi gelip benden mi hesap soruyorsunuz? Bu söz Ebu Cehil'i çılgına çeviriyor. Hiçbir şey demeden çıkıp gidiyor. Ve o günün akşamından itibaren Esma Validemiz Sevir Dağı'nın tepesindeki mağaraya azık taşıyor. Gidenler bilir. Gidip de oraya çıkmayanlara ben bunu söylüyorum. Yahu yüzünüz kızarsın. Yedi aylık Hamile. 30 yaşındaki bir hanım 759 metre Sevir mağarası 3 defa çıkmış ve inmiş. Erkek halinizle siz çıkamıyorsunuz. İman adama neler yaptırırmış? Mücadele azmi neler yaptırırmış? Madem böyle bugünün insanları olarak biz neden bir şey yapmayız diye Sevir dağındaki o gayret bize bu sorgulamayı yaptırır. Esma validemiz azık taşıyacak bir kırba su bohçanın içerisinde bir şeyler artık neyse o günkü şartlar bohçayı bağlayacak su kırbasını bağlayacak evde ip yok ip mi yok belindeki kuşağı çıkarır ikiye ayırır biriyle kırbayla bohçanın ağzını bağlar biriyle de onları birbirine bağlar atar sırtına Sevir mağarasına doğru gider. Kuşağın orada feda edilmesi çok önemlidir. Onu aklınızda tutun şimdi geleceğim ona. Varır Sevir mağarasına aleyhissalatü vesselam Efendimiz o halde Esma validemizi karşısında görünce sevinir. Elinden alırken o malzemeleri o malzemelerin bir kuşakla, bir kemerle bağlandığını görünce daha da sevinir. Esma der, sen feda ettin risaletin davası için kuşağını. Allah sana cennette iki kuşak verecektir. Esma'nın babasının adı unutulmuş, anasının adı unutulmuş, ama ona orada verilen lakap unutulmamış, kıyamete kadar da unutulmayacaktır. O nedir artık? Esma zatun nitakayn'dir. Çifte kuşaklı esmadır. Feda ettiği kuşağına Allah cennette iki kuşak verecektir. Neden kuşak önemli dedim? Yıllar sonra birazdan size onu da anlatacağım. Yıllar sonra Abdullah İbni Zübeyir onun oğlu Zalim Haccacın karşısında İmameti temsil etme adına mücadele verirken Onu kınar Emevilerin yandaşları Sendirler Kuşağını çıkaran kadının oğlusun değil mi? Ne demek bu biliyor musunuz? Mekke'de, Medine'de o günün sosyal yapısında eğer bir kadın kuşağını çıkarmışsa hanımlar bağışlayın beni iffetsizlik etmiştir anlamına gelir. Böyle kınanıyor. Esma validemiz kuşak kına çıkarılınca iffetsizlik damgasını yiyeceğini biliyor. Buna rağmen... Buna rağmen Risaletin davasına eğer o anda feda edilmesi gereken kuşaksa onu da feda edecek. Efendimiz onun için seviniyor ve onun için sana cennette iki kuşak vardır deniyor. Esma Validemiz böyle hicret yolundaki gayreti böyle. Tabi o kutlu kafile Sevir mağarasından çıkıyor sağ salim ulaşıyor Medine'ye. Günler sonra Esma validemiz onun yakınları da Ayşe validemiz de ulaşıyor oraya. 7 aylık hamile Medine'de ilk İslam toplumunun temelleri atılıyor. Mescid-i Nebevi'nin temelleri atılmış inşaatı halen devam ediyor. Yahudiler bir propagandaya başlıyorlar. Siz zannediyor musunuz ki Yahudiler şimdi bu işi yapıyorlardı, dün de aynı işi yapıyorlardı, bugün de aynı işi yap yapıyorlar, yarın da aynı işi yapacaklar. Müslümanların zihnini bulandırmak, insanları yanlış yönlendirmek, kamuoyunu farklı bilinçlendirmek onların her zamanki yaptığı iştir. Bir olay yayıyorlar o gün için Medine sokaklarına. Medine'nin iklimi farklıdır. Muhacir Müslümanların hepsi burada hastalandı. Hastalandığı için onların çocukları olmayacak. Doğan çocuklar da hep sakat olarak doğacak. Herkesin gözü Hazreti Esma'nın evinde. Orada bir çocuk doğacak. Eğer sağ salim doğarsa... Onların yaydığı bu yalan haberin tesiri kırılacak. Ve Efendimiz orada dua ediyor. Ya Rabbi diyor doğacak bu çocuğu bizler için sevinç vesilesi kıl. Aradan iki ay geçiyor. Nur topu gibi bir çocuk oluyor. Hemen kumdağa sarılıyor. Efendimiz'e getiriliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o kadar seviniyor ki çocuk Sağlam. Sağlıklı doğmuş hem de bir erkek çocuğu Sevinci kat kat katlanıyor İsmini Efendimiz koyuyor Ne zaman isim koymuşsa Efendimiz Erkekse koyduğu isim Ya Abdullah ya Abdurrahman'dır Ama çoğu zaman Abdullah'tır Kızsa koyduğu isim Zeynep'tir Değiştirmişse de isim böyle değiştirmiştir Oğlumun ismi Abdullah'tır diyecek kendi mübarek dudaklarında ağzının içerisinde hurmayı ıslatıp Abdullah'ın ağzına koyacak. Abdullah o hurmayı emerken de Efendimiz orada bir latife yapacak. Bak bak Medineli çocuk ne de hurmayı seviyor diyecek. O Abdullah yıllar sonra anasından aldığı mücadele azmiyle bir mücadele kahramanı olacak. Esma Validemizin Medine hayatını anlatmaya ne benim gücüm yeter ne dinlemeye sizin gücünüz yeter. İlim mi ilim, mücadele mi mücadele, gayret mi gayret her şey vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bize 58 tane hadis rivayet etmiştir. Her bir hadis bugün bizim İslam anlayışımızın, ibadet hayatımızın bir yönünü inşa eder. Ama ben onun rivayet ettiği hadisleri söylemeyeceğim. Onun işin içerisine dahil olduğu bir hadisi size söyleyeceğim. Bir dönem bizim topraklarımızda da tartışıldı. İslam'da başörtüsü emri var mı yok mu? Nur suresi 31. ayette geçen humur kelimesi. Başörtüsü müdür, boyun örtüsü müdür, şu mudur, bu mudur? Bayağı tartışıldı biliyorsunuz bu tartışmaları. Oralara girmiyorum. Asıl. Meselemiz şu, bugün bir Kur'an ayetini okurken bu ayetten Allah'ın bize verdiği mesajı tam olarak anlamak istiyorsak sorumuz şu olmalı, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayeti nasıl anladı? Sahabeye nasıl anlattı? Sahabe bunu nasıl yaşadı? Sahabe dediğimiz nesil, Son vahyin ilk muhatapları böyle olduğu için de Kur'an ayetlerinin hayata aktarılmasında onlar kilit bir noktada durur. Onların anlayışları ve yaşayışları bizim şahsi yorumlar yapmamızın önünü keser. Biz onlara müracaat ettiğimiz zaman artık bana göre deyip kendi kafamızdan bir şeyler söyleyemeyiz. Böyle dedi, dediğimiz zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'dan bize vermek istediği mesajları doğru anlarız. Nur Suresinin 31. ayeti tesettür emrinin sadece başörtüsü de değil tesettür emrinin nasıl uygulanması gerektiğine dair size bir hadis aktarıyorum. Hadisin ravisi Hazreti Ayşe edep bahsinde. Ebu Davud'un libas bahsinde geçen bir hadis. Hatta libas bahsinin 113 numaralı hadisi tam kaynağını da vereyim size. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın neyidir Hazreti Esma? Baldızıdır. Efendimiz eniştesi olduğu için rahat bir biçimde girer Efendimiz'in yanına. Bir gün ev hali ince bir kıyafetle Aleyhissalatü Vesselam'ın huzuruna girer. Efendimiz bundan hoşnut olmaz, yüzünü çevirir ondan ve orada der ki, Ey Esma, bir kadın buluğa ererse, burada söz biter, fiil başlar. Bir kadın buluğa ererse, şuradan ve şuradan dışında göstermesi caiz değildir. Anladınız mı Hadis'i. Efendimiz gösteriyor buradan yüzü işaret ediyor ve ellerini buranın dışındaki uzuvlarını göstermesi caiz değildir. Böyle fiili bir uygulama varsa söyleyebilir misiniz başörtüsü yok şöyledir böyledir boyuna örtülmeli şuraya örtülmeli. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz direkt nereye örtüleceğini söz ile de değil. Fiil ile bizlere gösterdi ve öğretti. Esma validemiz de böyle bir rivayetin bizzat bize ulaştıranıdır. O Efendimizle beraber 11 yıl Medine'de yaşadı. 4 halife devrini yaşadı. Babası Hazreti Ebubekir'in Bekir'in devrinde, kocası Zubeyir bin Avvam'la beraber Yermuk savaşına katıldı. Savaşta da kocasıyla beraber kılıç salladı. Onlara savaş gerisinde hizmet etti. Hazreti Ömer devrinde, Hazreti Osman devrinde, Hazreti Ali devrinde yaşadı. Emeviler devrini yaşadı. Uzun bir hayatı var. Emeviler devrinde İslam'ın yönetim anlayışı, Peygamber Aleyhisselatu vesselamın öğrettiği şekilden farklı noktalara kayınca, bir tavır geliştirdi Mekke'de Esma validemiz ve oğlu Abdullah İbn Zübeyir'in başını çektiği tavırdı o tavır o tavrın adıydı mücadele tavrı hiçbir zaman eyvallah etmedi etmediği için oğlu Abdullah İbni Zübeyir Yezide biat etmeyerek baş kaldırdı Mekke'de hilafeti ele geçirdi 9 yıl boyunca Mekke'nin ve civar yerlerin yönetimi Abdullah İbni Zübeyir'in eliyle oldu 9 yılın sonunda Yezid ölmüş onun yerine Muaviye gelmiş Yezid'in babası Muaviye değil Yezid'in oğlu Muaviye gelmiş Onun arkasından Mervan bin Hakem gelmiş Onun arkasından Abdülmelik bin Mervan gelince Tarihe haccac Zalim diye geçen Haccat İbni Yusuf, İslam tarihinin çok kara isimlerinden, kara yüzlü şahsiyetlerinden biridir. O başa geçince ne pahasına olursa olsun, Abdullah İbni Zübeyri ben o makamdan alacağım, Mekke'yi de Emevi Hanedanı'na bağlayacağım diye bir mücadele başlatır. Öyle ki dostlar dikkat edin. Biz düşmanlardan fazla çekmemişizdir aslında. Ne çekmişsek dostlardan çekmişizdir. Kabe'yi mancınıklarla yıkmaya kalkan da o zihniyet olmuştur. Kabe'yi yıkma pahasına, hacılara su vermeme, yemek vermeme pahasına Mekke kuşatma altına alınmış ve Günler süren kuşatmanın sonrasında Abdullah İbn Zübeyir de şehit edilerek onun yönetimine son verilmiştir. O günlerde kuşatma olmuş, artık birer birer Abdullah İbn Zübeyir'in adamları da onu terk etmeye başlamış. Son kez annemi göreyim diye Esma Validemizin yanına gelmiş. Esma Validemizin yaşı, Miladi olarak o gün 97, Hicri olarak tam yüz yaşında. Tam bir asırlık ömrü var. Gözleri görmüyor. Yaşlı, beli bükülmüş, bastonuna yaslanmış bir halde duruyor. Oğlum! Oğlun geldi diyorlar Abdullah. Oğlum mu deyip ayağa kalkıyor. Anne diyor, adamların birer birer beni terk etti. Ne yapayım sen söyle ona göre davranayım. Söz nedir biliyor musunuz? Oğlum, eğer senin mücadelen Allah içinse sana şehit olmak yakışır. Eğer senin mücadelen iktidar içindiyse, hilafet içindiyse sen işi baştan kaybetmişsin ben ne diyebilirim ki sana? Anneciğim diyor, terk ettiler bütün askerlerin bir avuç insan kaldı. Ne yapayım? Sen senden önce şehit olanlar gibi şehit olacaksın. Sana ancak izzetinle ölmek yakışır. Senin izzetle ölme haberin bana gelince sana emzirdiğim sütü sana helal edeceğim. Yoksa eğer senin teslim olduğunu duyarsam o zillettir Zillet ise benden uzaktır. Yüz yaşında bir ananın sözüdür bu. Yüz yaşında İslam'ın kadınının, İslam'ın anasının sözüdür bu. Peki diyor. Annesine sarılmak için geliyor. Gözü görmüyor ya Esma validemizin. Sarılırken bir de bakıyor ki oğlu zırh giymiş. Hemen sarılmayı bırakıyor ve oğluna diyor ki. Bu zırhı çıkaracaksın. Şehadete yürüyenin üstünde zırh olmaz. Anlayamayız belki, tedbirsizlik olarak anlarız bunu. Ama mesele o değil. Mesele nedir biliyor musunuz? Aslında Esma Validemiz biliyor, onun şehit olacağını biliyor. Şehadete güle güle gitsin. Güle güle gitsin, kanını akıtsın ki, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da akıttığı o kana i̇bn Zübeyir'in akıtacağı kanda kavuşsun. O iki kan cehaletin ve taassubun zihinlerini kapladığı o günün insanlarının yüreğini ve aklını açsın. Kurban ediyor mesele bu. Feda ediyor bile bile. Ve İbn-i Abdullah İbn-i zırhını da çıkarıp atıyor. Anasına sarılıyor, gözyaşı döküyor, elini öpüyor, helallik istiyor, cihat meydanına varıyor. Aslanlar gibi çarpışıyor. Aslanlar gibi demem benim sözüm değil. Haccacın komutanlarından biri Tarık İbni Amr. Onun karşısında bakın, onun karşısında sözü şu. Analar... Abdullah gibi bir aslan doğurmamıştır. Onun karşısında yiğitçe o mücadeleyi verdiği için bu sözü kendi düşmanlarına söyletmiştir Abdullah İbn-i Zübeyir. Şehit oluyor. Şehadet haberi ulaşıyor Esma validemize. Tebessüm ve dua ile karşılıyor. Bir yıl önce... Diğer oğlu Musab İbni Zübeyir, Irak'ta şehit olmuştur. Şimdi de Abdullah'ı onun arkasından şehadet yolcusu olarak gönderiyor. Haccac, zalimlikte sınır tanımayan bir adam. Abdullah İbni Zübeyir'in başını gövdesinden ayırıyor. Başını Mısır'a gönderiyor. Mısır'da halifeye karşı Baş kaldırmaya çalışan gruba sonunuz böyle olur diye onlara gözdağı vermek için Başsız bedenini de bir direğin üzerine çakıp Mekke'de teşkil ediyor İnsanlar gidip diyorlar O bir sahabi indir onu oradan Haccaç diyor ki Anası gelsin benden rica etsin indireyim Varıyorlar Esma validemize ben diyor, sağlık, sağlıklarında çocuklarımın, onların ayağına gitmediğimde, onlar Allah yolunda kurban olmuşlar da, şimdi mi ayaklarına gideceğim? İstediği kadar teşhir etsin, hiç de gitmem diyor. Ne konuştum, ne söyledim, dinlediniz. Her şeyi unutursanız, şu söyleyeceğim cümleyi ne olur unutmayın. Varıyor bir gün, Oğlunun başsız bedeninin önüne söz nedir biliyor musunuz? Bu hatip minberden ne zaman inecek? İnsanlar şaşırıyorlar. Kime diyor bu sözü biliyor musunuz? Başsız bedenli oğluna diyor. Bu hatip bu konuşan ne zaman minberden inecek? İnsanlar anlıyor aslında o orada söz söylüyor aslında söz. Şimdi başkanımız Taşkın kardeş konuşmadan indi. Ben konuşuyorum. Asıl o sözü o söyledi. Bazen sessizlik en güzel sözdür. Bazen konuşmamak saatlerce konuşmaktan daha tesirlidir. O sözü aslında o günün Mekke'sinde yaşayanlara çok şey söyledi. Siz Haccacın yaşadığını zannediyorsunuz. Bağırıyor, çağırıyor, kesiyor, asıyor. Ölü o aslında, ölü o. Asıl sağ Allah yolunda kurban edilen ve başı da gövdesinden ayrılan benim oğlumdur. Bunu duyunca Haccac kendisi indirmek zorunda kalıyor. İndiriyor, anası kendi elleriyle oğlunu defnediyor Mekke'ye aradan 2-3 gün geçmeden Esma Validemiz de rahimi rahmana gidiyor. Hicretin 73. yılı. Dedim ya. Miladi olarak 97, Hicri olarak tam 100 yaşında. Allah ondan ebeden ebeden ebeden razı olsun. O gitti. Sözlerini bize söyleyerek gitti. Şimdi mesele Esma olma meselesidir. Ben beş cümle söyleyeceğim, huzurlarınızdan ayrılacağım. İster yazın, ister yüreğinize kaydedin, ister başka yere kaydedin. Ama ne olur bugün unutmayın. Bu sözler bir emanet. Emanet olarak ben size veriyorum. Gereği artık sizin hayatınızda sizin dünyanızda gereği neyse onu yaparsınız yoksa buradan çıktıktan sonra unutursunuz. Ben de Allah'a hesap vereceğim. Siz de Allah'a hesap vereceksiniz. Allah hepimizin hesabını kolaylaştırsın. Esma validemiz sözün başında ne dedim? Çağın esması olmaya bizi davet edecek. Esma olmanın yollarını anlatacak. Peki esma olmak nedir? Bir. Esma olmak, sağa sola, arkaya kim var diye bakmadan Risaletin davası için hizmet etmektir. Esma olmak, sağa sola, arkaya bakmadan Risaletin davasına hizmet etmektir. Niye hep ben demedi? Bakın hep oydu. Hep onun ailesiydi hicret gecesi onun ailesi Onun öncesinde babası malını mülkünü her şeyini feda etmişti Ama hiçbir zaman Esma validemiz niye hep biz demedi Niye hep ben demeyin Arkanıza da bakmayın Sağınıza da solunuza da bakmayın Arkasına kim bakar biliyor musunuz? Aciz insanlar bakar biz kaç kişiyiz diyen adam işi baştan kaybetmiştir. Biz kaç kişiyiz sorusu Müslüman'ın soracağı soru değil. Ben varım arkamda Allah var yetmez mi? Sen en büyük gücün adıyla hareket ediyorsun. Ve unutma eğer böyleyse bir Müslüman bir başka Müslüman'ın yanına gelirse sayı matematikte iki olur. Allah'ın nazarında on bir olur. Üç Müslüman yan yana gelirse matematikte üçtür. Allah'ın nazarında yüz on birdir. Şuradaki insanların sayısını hesap makinesi alabilir mi? Biz bu kadarız elhamdülillah. Allah sayımıza bereket versin, imanlarımızı bereketlendirsin ve bize arkaya bakmadan yürümeyi öğretsin. Arkamıza bakmayız ama önümüze bakarız. Büyüklerin ayak izlerine bakarak yürürüz. Bizden önce risaletin davası için hizmet edenlerin ve bu topraklara bu davaya iz bırakanların izlerini takip ederiz. Esma validemizin birinci mesajı bu. Sağa sola bakmak yok. Arkaya bakmak yok. Büyüklerin ayak izlerine bakarak mücadele etmek var. İkincisi, Esma olmak, Hiçbir mülahazaya takılmadan, Allah yolunda mücadele etmektir. Esma olmak, Hiçbir mülahazaya takılmadan, Allah yolunda mücadele etmektir. Kadınım, erkeğim, alimim, Cahilim, muallimim, talebeyim, işçiyim, işverenim, memurum, amirim. Bu işin bahanesi yok. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi bir mükellefiyetimiz var. Hocalarım burada. Yanlışsa düzelsinler. Emri bil maruf, nehyanil münker. Onun için siz İslam'ı camiye hapsedemezsiniz, mabede hapsedemezsiniz, sokağın da dinidir, hayatın dinidir çünkü. Her Müslüman bildiği kadarıyla yaşamak zorundadır, ne kadar yaşıyorsa yaşatmak zorundadır. Yaşatmak onun mükellefiyetidir, bana ne diyemez. Neme lazımcılık İslam'da yoktur. Bana dokunmayan yılan 40 yıl yaşasın sözü bizim atalarımızın sözü değildir. O başkalarının atalarının sözüdür. Bizim atalarımız böyle bir söz söylemez. Bana dokunmayan yılan kardeşime dokunur, komşuma dokunur, dostuma dokunur, Müslüman olabilecek başka birine dokunur, endişesi taşır. Onun için... Hiçbir mülahaza bizi hizmetten alıkoyamaz. Hayatın esaslarından bir cümle vereceğim size. Herkes her işi yapamaz ama herkesin yapacağı bir iş vardır. Herkes bu dine hizmet edebilir. Ağırlığınca, bilgisince, amelinin bereketince ama hiç kimse ben bir şey yapamam diyemez. Böyle bir şey demek cepheyi terk etmektir, görevden kaçmaktır. Üç esma olmak vakarı hayatının esası kılarak kulluk yolunda yürümektir. Esma olmak vakarı hayatının esası kılarak kulluk yolunda yürümektir. Vakarın ne olduğunu söyledim size. Dört esma olmak Yeri ve zamanı gelince geriye tek kalan beldeki kuşaksa Allah adına ve Allah namına onu da feda etmektir. Belde bir tek kuşak mı var ve bu dava ona mı muhtaç? O feda edilecek. Esma validemiz bunu öğretti bize. Tek o kalsa ve sen onu feda etmek durumunda kalsan, Yapacağın iş onu feda etmektir. Esma validemizin bize öğrettiği hakikatte budur. Beş ve sonuncusu esma olmak, kurban olmak, kurban etmek, kurban nesiller yetiştirmektir. Kurban olmak, kurban etmek, kurban nesiller yetiştirmektir. Allah hepimizi Hazreti Esma'nın yolunda yürütsün. İnşallah Samsunlular, aziz kardeşlerim, sizler anlayacaksınız, anlamakla kalmayacaksınız, hayatlarınıza taşıyacaksınız. Bir şekilde Esma binti Ebubekir'in Bekir'in bu ruhunu hayatlarınızda dirilteceksiniz. Dirilteceksiniz ki bu topraklarda da İman tohumunu ekenler sizden razı ve memnun olsunlar. Dirilteceksiniz ki sizlerden bu ruhu anlamayanlar bu ruhun önemini öğrenecekler. Ve inşallah sizler bu manada temsil noktasında durmanın hakkını ve gereğini yerine getireceksiniz. Rabbim konuştuklarımdan beni nasiplendirsin. Dinlediklerinizden de sizleri nasiplendirsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve ve Berekatuhu.